1698 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in gıybetin kötülüğü hakkındaki hutbesi Resulullah bize, evlerinde oturan genç kızlara işittirecek şekilde, şöyle bir hutbe iradetti. Ey dilleriyle iman edip kalbine iman girmeyen kişiler, sakin Müslümanların gıybetinde bulunmayın, onların gizli hallerini araştırmayın, Müslüman kardeşinin gizli hallerini ortaya çıkarmaya çalışanın Allah gizli hallerini ortaya çıkarır, Allah kimin iç yüzünü insanlara göstermek isterse, o, evinin ortasında dahi olsa, Allah onu rezil eder.